Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi minallâhü Teala vel ba'sü ba'del mevtî hakkun eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlü. Namazın Hikmetleri Namaz ve sağlığımız. Müslüman namazı Allahü Teala'nın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emirlerinde birçok hikmet, fayda vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkaktır. Bu fayda ve zararların bir kısmı bugün tıp mütehasssıslarınca tespit edilmiş durumdadır. İslamiyetin sağlığa verdiği önemi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 bir harab olmuş, gönül tamir etmektir hüner.